وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم الله rabbil alemin. الحمد لله ve العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى ve وصحبه اجمعين Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in insanların anlayacağı şekilde ayrıntılı bir üslupla açıklanması ilmine tefsir ilmi denir dolayısıyla bir kitap tefsir kitabı ise o Kur'an-ı Kerim'in bütününü veya bir ayetini bir suresini anlatmaya çalışıyor demektir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ama bu ilk insandan son insana kadar bütün insanların içinde mesajını bulabileceği bir kitaptır. Biz ümmeti Muhammed olarak bu kitabı okuyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerde bu kitabın iman edenleri olacaklar. Dolayısıyla kitabın yoğunluğu, Kur'an'ımızın yoğunluğu Bir Okul kitabı gibi açılıp hemen Şamalarla anlaşılacak düzeyde değildir Kitabın Allah'ın kitabı olmasından kaynaklanan Ağırlığı vardır Bu ağırlığından dolayı buna Tefsir yapılır Yani Açıklama getirilir Her Müslümanın Bu açıklamaya yani tefsir ilmine ihtiyacı vardır. Fakat ne kadar merak ederse, ne kadar daha fazla öğrenmek isterse o kadar da tefsir sayısını, hacmini ders olarak artırması lazım. Bir Müslüman olarak biz bir tefsir dersi yapacağımız zaman yani kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyeceğimiz zaman nelere dikkat edelim diye bir planlama yapacak olursak karşımıza şu kurallar çıkar Evvela her şeyden önce niyet düzeltmesi yapacağız Allah'ın kitabını niçin öğrenmek istiyoruz? Bu tefsir ilmine ne için girmek istiyoruz? Bu çok basit insanlar arası bir yarışma sportif bir faaliyet kültür gibi bir maksatla olursa hiçbir değeri olmaz Rabbimin kitabı Rabbimin mesajını hatırlamak maksadım var diyorsak eğer çok güzel bir niyetimiz olur bu bizi ibadet ve Allah için iş yapma düzeyine taşır bu niyetimiz tefsir ilmi için yapılabilecek en büyük yanlış İş güç arasında zihin başka işle meşgulken onu öğrenmeye çalışmaktır. Zihnimizin berrak olacağı bir saati, tefsir okuma saati olarak ayarlamak gerekir. Bu da işi gücü okumak yazmak olmayan birisi için, başka işlerle meşgul olan birisi için haftada bir kere idealdir. O da bir buçuk saati asla geçmemelidir. Haftada iki kere olursa belki olabilir ama haftada üç kere yapıldığında bu yoğunluğun bedeli derste anlamanın düşmüş olması olarak karşımıza çıkabilir. Evet biz heyecanlı geçiyor arkadaşlarla buluşuyoruz o arada çay içiyoruz diye biz bunu çok iyi gidiyor zannederiz ama öyle olmaz kalıcılığı olmaz zamanla bizi o ders Kur'an-ı Kerim üzerinde bir şeyler biliyor, anlıyor gibi bir manzaraya getirir, ihlasımızı, amelimizi, ibadet kalitemizi yükseltmeyebilir, buna çok dikkat etmek gerekir. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim bir ehil insandan yani daha önce bir hocadan, tefsir okumuş birisinin nezaretinde tefsir olarak okunmalıdır. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i kendimiz okuyamıyorsak, tefsirini de kendimiz bir hoca nezareti olmadan okuyamayabiliriz. Böyle anlıyorum gibi görünür, insana çok şey verdiği gibi görülür ama maazallah bir sapıtma nedeni de olabilir. Tefsir için Hangi kitabı okursak okuyalım, hangi hocanın nezaretinde olursak olalım, kaç kişi toplanırsak toplanalım. Tefsir dersinde tartışma olmaz. Tartıştığımız şey Allah'ın kitabı olduğu sürece biz kendi kuyumuzu kazarız. Tefsir öğrenilir gereğiyle amel edilir. Tefsir imanımızı artırmak için ]'dir. karşımızdakini mağlup etmek için değildir mümin kardeşlerimiz olarak biz Allah'ın kitabını öğrenmek için bir araya gelir de oradan kavga gürültüyle ya da birbirimize farklı bakacak bir şekilde ayrılırsak bundan ahiret açısından büyük zararımız olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an'ı anlamak için bir araya gelin ama tartışmaya başlayacak olursanız bırakın kalkın buyuruyor. Çünkü kaş yaparken göz çıkarmak hatta can bitirmek gibi bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Allah'ın kitabı ve tefsirinin konuşulduğu bir yerde dikkat edilecek hususlardan biri de düzeysiz söz, düzeysiz konu olmamalıdır. Biz Allah'ın kitabını, Bakara suresini, Cin suresini, Yasin-i Şerif suresini okumak, anlamak için bir araya geldik. Fakat burada tuttuk, hava durumunu konuşuyoruz. E, filan maddeye gelen zammı konuşuyoruz. Birisinin te telefonuna gelen bir haberi konuşuyoruz. O arada birisinin telefonunu çalıyor, o telefonuna cevap veriyor. Tefsir dersi bunlar için uygun bir ders asla değildir. Ve dikkat edilecek hususlardan birisi de talebe ki biz hep talebeyiz bu konuda insanların okuyacağı tefsir 3 ciltten fazla olmamalıdır. Çünkü tefsirlerin 30 cilt olanı var, 50 cilt olanı var. Bunlar boş şeyler yazmıyorlar ama adamına göre yazıyorlar. Konu büyüdükçe kafamızda büyük olması gerekiyor. Aksi takdirde yani 50 bedene 60 beden bir elbise vermek gibi, 70 beden bir elbise vermek gibi olur. Büyük kitaptan çok şey elde edeceğiz diye bir kural yoktur bilimde. Çapımız kadar olan bir kitaptan ya da bizim düzeyimize hitap eden bir kitaptan istifade ederiz. Bu kuralı unutmayalım. Yani bize tefsir okutacak kişi kalın kitaplarla gelince daha alim yapmaz bizi. O, eğer küçük kitaptan bize okutacak biri değilse onun uzmanlığı da yeterli değil demektir. Tefsir dersine başlarken güzel hangi yeri okuyacaksak onun bir tecvidli kıraatinin okunması berekettir. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumaya geldik. Kur'an-ı Kerim'in kendisiyle ilgilenmiyoruz. Biz ruhuyla ilgileniyoruz gibi şeytan bizi asla aldatmamalı tuzağa düşürmemelidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi bittikten sonra selamlaşıp herkes çıkıp gitmeli tartışma konuşma boşboğazlık yapma fırsatı vermemeliyiz ki hani kaplıcaya girdik ısındı vücudumuz dışarıda böyle açık rüzgarda kalıp üşümüş gibi olmayalım diye yapılan tefsir dersleri ciltler dolusu devam ettikçe bizim geri kalanları unutma oranımız artacak bu tabidir bu sebeple hem bir dersin içinde son iki dakikayı tekrara ayırmakta büyük fayda var hem de on ders olunca bu hafta buluştuğumuzda ders yapmayıp on dersi tekrar etmekte bunu da iki ayda bir, üç ayda bir yapmakta çok fayda var üzerine ne kadar perçin vurulursa faydası ve kalıcılığı da o kadar oluyor sadece tefsirde değil her ilimde böyledir neden insan başkasının evine bir defa gittiğinde öbür gidişte ya hangi sokaktaydın sen diye soruyor ama amcasının evine gittiğinde onu sormuyor. Çünkü birine senede on defa gidiyor öbürüne on senede bir defa gidiyor. Görme oranımız duyma oranımız arttıkça kalıcılık da artıyor. Tefsir Allah'ın kitabını öğrenmektir. O kalitede bir işte çok mübarektir. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ فَإِنَّ تنفع الْمُؤْمِنِينَ